Bir topluluğa selam verince de selamını üç defa tekrar ederdi. Hadis 697. Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin konuşması herkesin anlayacağı şekilde açık seçikti.